Sokaklar, caddeler ve toplu taşımanın geçmişine bakacağız. Konuğumuz tarihçi profesör doktor Vahdettin Engin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi her zaman olduğu gibi biz kansiyle kısa bir giriş yapmaya çalışacağız. Sonra sözü e, hocamıza bırakacağız. E, İstanbul'un yolları ile ilgili e, söze şöyle başlamak lazım. Belki şehir içindeki karayolları denize göre daha yavaş ve zorlu bir ulaşım imkanı sunardı eski İstanbul'da. Dolayısıyla bir yerden bir yere gitmek için bugünkü gibi birinci tercih değildi. O zamanlar deniz yolu daha çok kullanılırdı. Ama karayolları deyince Bizans döneminde kara surları boyunca ve denizden içlere uzanan bugün de hala olan yollar var ve bunların geniş yollar olduğu biliniyor. Bu yolların hatta kanuni dönemine kadar 6-7 metre geniş caddeler İstanbul'da varmış bu şekilde varlığını sürdürmüş. Caddelerin İstanbul'un dar sokaklarının başlaması daha sonraki dönemlerde kentin kalabalıklaşmasıyla ilgili ve e, bizim o eski İstanbul, bugün de aslında küçük e, örneklerini görebiliriz Balat'ın ya da eski İstanbul'un bazı sokaklarında 2-2,5 iki, iki metrelik o daracık sokaklar e, insanların sadece yaya, ya da atla geçmesine imkan veren sokaklardı. Bundan da çok fazla bir şikayet eden yoktu muhtemelen. Çünkü araba çok az kullanılan bir vasıta eski İstanbul'da. Arabanın yaygınlaşmasından sonra sokakların genişletilmesine e, bakılıyor. Sokakların e, genişletilmesi kadar tabii darlığı kadar diyeyim pardon. Tabii o dönemin önemli bir sorunu da e, sokakların e, tozu, toprağı, çamuru. E, sonuçta İstanbul'un yollarında ee, uzunca bir dönem atlardan, yayalardan e, oluşan e, bir kalabalık, sıkışık bir kalabalık, bir keşmekeş vardı. Fakat toplu taşımla birlikte, toplu taşımanın İstanbul'a gelmesiyle birlikte bu görüntü biraz biraz değişmeye başladı. E, bu dönem nasıl bir dönemdi? Buradan itibaren de sözü Kansu'ya bırakıyorum. Ee, ben de şöyle devam edeyim. İstanbullular 1871 yılında tramv tramvay seferleri başlayıncaya kadar her yere biraz önce senin de bahsettiğin gibi ya yaya ya da atla gitmiş. Zaman zaman hali vakti yerinde olanlar atlı arabalara biniyor ya da bunları kira, kiralıyorlar. Ee, İstanbul'da e, karadan toplu taşımanın başlangıcı e, tramvay dediğin gibi. Atların çektiği o dönemin tramvaylarını işletme imtiyazı Konstantin Karapano Efendi'ye verilmiş. 1871 71 Haziran ayında. Azapkapı-Beşiktaş hattı deneme seferlerine başlamış. Hat boyunca Karaköy, Kabataş ve Beşiktaş'a 3 e, durakla varılabiliyor. E, Kasım ayında Eminönü-Aksaray hattı devreye giriyor aynı yıl. Ve tramvayda böylece yaygınlaşmaya başlıyor. Yine aynı yıl e, yani 1871'de İstanbul hayatına katılan bir başka yenilik de e, küçük Küçükçekmece'ye giden Banliyö treni. E, 1874 yılında Beyoğlu'ndaki tünelde açıldıktan sonra kent içi taşımada önemli bir adım at, adımın atıldığını görüyoruz. Ee, kente otomobillerin gelmesi ise epeyce sonra 1908 ikinci meşrutiyetinin sonrasını beklemek e, gerekiyor. Yani hürriyetin gelmesini beklemek gerekiyor. Ee, 1908'e ikinci meşrutiyetten sonra otomobil İstanbul'da hızla yaygınlaştığını e, görüyoruz. Ee, şimdi böyle hızlı bir özet yapmış oldum ben ve sözü daha fazla uzatmadan. E, Profesör Vahdettin Engin'e vermek istiyorum sözü. E, hocam İstanbul İstanbul'da fetihten sonra uzunca bir süre e, atlı arabanın çok az kullanıldığını görüyoruz. Yaya, yaya olarak seyahat etmek, atla seyahat etmek öncelikli. Neden böyle atlı arabaya e, ilgi az, e, arabaya da illa birileri biniyor olmalı? Kimler kullanılıyor atlı arabayı? Aslında İstanbul şehrinin yapısının da e, araba kullanılmasına çok elverişli olmadığını da e, düşünmek lazım. Tabii İstanbul deyince de öncelikle Suriç'e aklı geliyor doğal olarak. E, yani Osmanlı dönemi İstanbul'un Suriç'i. E, şimdi e, geleneksel olarak şöyle bir şey var. Yani e, ata binmeyi e, daha çok tercih ediyor. E, özellikle e, erkekler. Ama e, ata da herkes binmiyor. Yani şimdi araba zaten tercih edilen bir ulaşım aracı değil. E, ata binmek ise e, belirli kişilere mahsus. Yani padişah binler Sadruazam binler Şeyh Hüslam biner. İşte şeyhüslam Hüslam eğer e, yaşlıysa arabaya da binebilir. E, onun dışında gayrimüslim ruhani liderler, işte patrik e, vesaire e, ata binebilir ama genel anlamda e, diğer kişilerin yani halktan insanların ata binmesi e, yasaklanmıştır. Bu uzun bir süreç boyunca da böyle devam etti. E, sebebi şu, e, İstanbul'un zaten e, yolları çok e, işte inişli çıkışlı yokuşlu olunca e, ata binmeye de çok müsait değil. E, dolayısıyla çok sayıda insanın sokaklarda böyle ata binerek e, dolaşmalarının e, hem e, kazalara sebep olacağı e, de, düşünülüyor ve e, dolayısıyla belirli kişilerle münasır kalmıştır. E, i̇şte e, o diğer taraftan işte erkeklerin zaten bir arabaya binmeleri çok hoşta karşılanmıyor. Yani bir rehavet unsuru e, olarak değerlendiriliyor. E, dolayısıyla saray kadınlarının arabaya bindiğini e, görüyoruz. Daha çok da piknik yerlerine giderken e, böyle büyük e, arabalar, kupa adı verilen böyle büyük arabalar onlar e, işte e, perdelerle kapalı oluyor. E, bu şekilde bir araba kullanılmasının söz konusu olduğunu e, görüyoruz. E, giderek bu gevşeyecektir. Yani ee, özellikle e, arabaya binme alışkanlığı giderek İstanbullarda oluşacak. E, mesela Lale devrinde özellikle e, biraz da Avrupa'ya duyulan özente dolayısıyla e, Avrupa tarzı böyle at arabaları e, e, İstanbul'da kullanılmaya başlandı. Peki ee, hocam da tam da burada şöyle bir şey akla geliyor. Evet. Ee, siz de biraz önce kupa arabaları dediniz. Evet. Avrupa tipi arabalar dediniz. Evet. Bu arabanın arabaların türleri ne? Atlı arabalar İstanbul'a has özel bir türlü, türü olan var mı? Biraz onlardan bahseder misiniz? E, şöyle e, işte kupa koçu tarzı arabalar böyle e, daha büyük çaplı arabalar e, ki bunları zaman zaman e, şeylerde e, yani çekim e, açısından her zaman atlarda çekmeyebiliyordu. da, çekmeyebiliyor da. E, mesela e, esas olarak fayton tabii ki İstanbul'a mahsus bir e, araba türü olarak fayton işte ön tekerlekleri biraz küçüktür. Arka tekerleklere daha şeydir. Daha büyüktür. Yaylı arabalardır. Onların daha büyüğü London adı verilen bir tipi de var bunun. Ondan sonra ve bu tarz arabalar işte daha çok sık kullanılan arabalardır ki bunlardan en kalıcı olan da zaten faytonlar olmuştur. Şehir içinde bir nevi taksi vazifesini görecek arabalar Arabalar da gene e, aslında bu fayton türü arabalar olacaktır ileriki dönemlerde. E, şimdi e, Lale devrinde biraz dedik e, sözünü ettik işte e, zaman zaman erkekler de binmeye başladı. E, ama e, ilk olarak e, Sultan 2. Mahmut e, yani padişah olarak arabaya biniyor ve e, e, bir şekilde erkeklerin de aslında e, arabadan yararlanmasının mümkün olabileceği söz konusu oluyor e, ve sonrasında da aslında e, padişahlar e, zaman zaman arabaya binseler de özellikle mesela e, cuma günleri özel bir tören olur e, cuma selamlık resmi ailesi yani padişahların İstanbul'daki büyük camilere e, gitmeleri vesilesiyle özel törenler düzenlenir e, buralarda, buralarda da padişah arabaya kesinlikle binmez yani muhakkak atla gitmek zorundadır Hatta Sultan Abdümecid'i biliyoruz mesela e, hastalığın çok ilerlediği bir dönemlerde e, işte Verem'den ciddi bir şekilde rahatsız e, Cuma selamlığına gidecek. E, ama e, padişahın arabaya binmesi yani selamlığı arabayla gitmesi hoş karşılanmadığı için ne yapacak? Atın üzerinde zorla durmasına rağmen gene de e, atla e, gidiyor. E, ve e, bu anlamda Cuma selamlıkları dahil olmak üzere Arabayı en sık kullanan padişah da ikinci bittir. Ee, yeni padişah olduğu süreçte bir dış ağrısı sebebiyle cuma selamlığına arabayla gitmiştir. Ondan sonra da alışkanlık haline getirmiştir. Ee, halk ise e, genel anlamda kara ulaşımı açısından modern ulaşım araçlarının geldiği döneme kadar olan süreçte halkın e, yaya olduğunu görüyoruz. Yani bir yerden bir yere giderken e, yürüyorlar. Zaten Suriçi içi açısından baktığımızda e, çok da uzun mesafelerin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. E, bu arada şunu da söyleyeyim tabii ki şimdi diğer yerleşim yerleri olarak e, işte tam karşıda Üsküdar vardır. E, İstanbul, <gülüyor> diğer taraftan e, diğer bir karşı olarak işte e, Galata vardır Halil için karşısında ve Sur dışında da Eyüp vardır. E, bunlar da e, gene e, İstanbul'un e, diğer yerleşim merkezleri hepsi birlikte ders adet olarak adlandırılıyor. Bunlar, buralarda da benzer kurallar uygulanmıştır. Peki hocam bu noktada belki toplu taşıma girmek lazım. İstanbul'da toplu taşımayı başlatan atlı travma hizmete girer girmez de büyük ilgi görmüş. Biz de bunları tıpkı girişte anlattığımız şeyler gibi sizin konuyla ilgili makalenizden öğreniyoruz önemli ölçüde. İstanbulluların Tramvaya bu kadar ilgi göstermesinin e, sebebi neydi? Tramvay kent yaşamına getirdiği yenilikler ve güçlükler neler oldu? Bunlardan bahsedebilir miyiz biraz da? E, şimdi bir kere e, tabii ki dönemin şartlarına göre tramvay e, modern bir ulaşım aracı. E, yani mevcut olan kara ulaşımında insanların e, yaya gitmeleri sürecini sona erdiriyor. Ve e, bir yerden bir yere tramvay aracılığıyla, e, çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gitme imkanı oluyor. E, şimdi diğer taraftan da toplu ulaşım aracı olduğu için e, tabii ki e, ucuz oluyor aynı zamanda. Yani tramvayın tabii ki e, İstanbul'un gündemine gelmesi 1869. Bülhane 1871, işte 31 Temmuz 1871 tarihi itibariyle ilk tramvaylar İstanbul'da işleme e, başladı. Tabu bunun duyuruları yapıldı. Önceden tramvay şirketinin kurulması ve insanlara böyle bir ulaşım aracının e, hayata Hı -hı. geçeceğini bildirilmesi de e, giderek ilgiyi çekiyor. Yani o dönemde bir Osmanlı kamuoyunun varlığından her zaman söz edebiliriz. Dolayısıyla bu tarz gelişmelerde insanlar haberdar oluyor. E, şimdi öyle olunca da mesela ilk açılış günü, ilk tramvayın işleme başlayacağı zaman Azap, Kapı, Beşiktaş arasında mesela şeyde e, Tophane'de ee, müthiş bir şey var. Ee, Kabataş-Topoğan arasında e, çok görkemli bir törenle ilk tramvay işlemeye başlıyor. Ve e, sonrasında da artık yolcu taşımaya başlıyor. Şimdi e, dediğim gibi insanlar şunu gördüler. Yani e, kolay, gidiş gelişler daha kolay, daha süratle de yorulmadan gidebiliyorsunuz e, ve de e, daha ucuz. Çünkü bu dönemde kara ulaşımında diğer alternatiflerden bir tanesi araba kiralamak. E, araba kiralamak pahalı bir iş. Yani bugünkü taksiler gibi düşünmek lazım araba Hı -hı. meselesini. Bir de yolcu beygirleri var. Yani böyle yanında beygir taşıyan insanlar var. Bir yerden bir yere gitmek istediğiniz zaman o beygire biniyorsunuz. E, ama binmeden önce de onunla bir pazarlık yapıyorsunuz. İşte mesela Eminön'den Beyazıt'a gideceksiniz. Tabii yokuş olduğu için bir beygire binmek tercih edilebilir bir şey. Ama pazarlıkta da uyuşmanız lazım. Yani Çünkü bunlar çoğu zaman... Pahiş fiyatta söyleyebiliyorlar. İki alternatif de insanlar için çok cazip değil. O yüzden tramvay gelince tabii ki e, ciddi bir rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. Hatta e, ayakta e, yolcular çoğunlukla ayakta gitmeye başlıyorlar. Kısa e, süre içinde. Yani hizmete girmesinden kısa süre içinde. E, tabii Hangi ki, hatlarda? Yollarda... Pardon e, buyurun. <gülüyor> Şimdi öncelikle... Ee, öncelikle e, Azap kapı Beşiktaş arasında hizmete giriyor. Evet, onu soruyorum. Beşiktaş ben daha sonra E'ye doğru uzuyacak, e, Ortaköy'e kadar uzayacak. Tabii burası düz bir hat olduğu için gidiş gelişler daha kolay oluyor ve e, burada çift katlı tramvaylar da işliyor. E, böyle emperyal Tramvay deniyor o vagonlara. E, dolayısıyla onlar da daha böyle keyifli yolculuklar yapılabiliyor. Bunlar bu ilk e, tramvaylar yoruluk... atlı tabi, değil mi? Çift katlı olması Atlı rağmen var. atlar evet, çekiyor, evet. güçlü atların çektiği ee, travmalar bunlar. Evet, e, enteresan bir ulaşım aracı tabii. Bugün insan gözünde canlandırmakta belki de zorlanabilir. E, bir bir travma arabasını düşünelim, onun önünde e, atlar var. E, Bilhare tabii ki e, işte e, emin önünden e, beyazıt Aksaray e, hatta hizmete girdi. Şimdi burası yokuş olduğu için tabii ki e, tek atın çekmesi yeterli olmuyor. Dolayısıyla o zaman işte yokuş başlarında oralarda ahırlar bulunduruluyor ve yedek ve at şey yapılır, tramvaya bağlanır. Dolayısıyla o yokuşun çıkması sağlanır. Ondan sonra da o düzlüğe geldiğinde o at tekrar şey tarafından, tarafından geriye getirilir. Bu şekilde de bir şey var yani bir takım yöntemler var. E, Hocam tramvaylar... bir de çok enteresan bir şey daha var. Evet. E, ben doğrusu atlarla ilgili biraz önce siz söyleyince Hı. aklıma bir fotoğraf geldi. Dolmabahçe Sarayı'nın önünde bir atlı tramvay fotoğrafı vardır. Atlar perişan. Ondan Hı. sonra bir de vardacılar var tabii. Yani <gülüyor> <Evet>. e, <gülüyor> tramvayların, atlı tramvayların önünde koşan bir takım insanlar. E, evet. Onlar ne işe yarıyordu biraz? Onlardan A, bahseder Şurko, paylaşalım. E, atların ismi de Katana. Böyle çok iri yarı Macar atları oluyor. Ama zamanla şirket e, daha zayıf atlara da veya atlar bir süre sonra yoruluyorlar tabii ki. E, i̇şte masraf olmasın diye böyle yorgun atların da kullandığı oluyor. Hayvan atları açısından doğru bir şey değil tabii ki. Şimdi e, insanlar e, yeni bir ulaşım aracı netice itibariyle bir taraftan benimsediler. Ama bir taraftan da böyle yüzyıllardır sokakta ağaçta ağaçta ağaç gezmeye alışmış insanlar. böyle e, Bu ortamda mesela aniden yanından bir tramvay geçiyor. Ve doğrusu ürküyor insanlar bazen de kazalar oluyor. Şimdi tramvay şirketi bunun önüne geçmek için e, bir uygulama yaptı. E, ve Vardacı adı verilen kişilere istihdam etmeye başladı. Bunların nasıl insanlar bir kere e, güçlü kuvvetli olması lazım. Çok iyi koşucular olması lazım. Ee, aynı zamanda da çok gür sesli olması lazım. Çünkü bunun elinde bir boru var. Bu atlı tramvayın önünden koşuyor. Gerçekten <gülüyor> şu anda hafızamıza canlandırıldığında hoş bir manzara aslında. Ee, koşan bir adam ve e, boruyu öktürüyor. Ee, onun çıkardığı bir ses var. Ve bir taraftan da var daha diye bağırıyor. Yani bu var da demek aslında işte tramvay geliyor yoldan çekilin <gülüyor> anlamında. Ee, aslında bunun e, kazaları önlemekte işe yaradığını da söyleyebiliriz tabii ki. Bu var, vardalcılar biraz da böyle dönemin Külhan Beyli takımından daha çok tercih ediliyorlar. E, çünkü aynı zamanda zaman zaman e, halkla sürtüşme ihtimali olduğu zaman e, bunlar o anlamda da işe yaramaları lazım. E, böyle İstanbul'un enteresan tiplerindendir bu vardalcılar. Tabii ki elektrikli tramvaylar e, ortaya çıkınca Bunlar da devlet dışı kaldı. Hatta bir yere şey de dediler, şimdi vardacıları kaldırıp e, atların boynuna çan e, koydular, çan taktılar. Fakat çan sesinden atlar ürktü için e, çok da yararlı olmadı. Yine vardacı ile devam etti. E, ama 1912-13, işte e, Balkan Savaşı'nda özellikle ask, e, atların askere alındığı gibi bir süreç de yaşanmıştır. E, bizim tarihimizdeki böyle e, ilginç gelişmelerden biridir. E, dolayısıyla e, atlar da askere gidince ki zaten o dönemde elektrik tramvay yapılması söz konusuydu. İnşaatı devam ediyordu. E, 1913 Ağustos'dan itibaren artık elektrikli tramvaylar İstanbul'un hayatına girecektir. Atlar e, da bulunca da e, vardacılara ihtiyaç kalmayacak artık. Evet, peki e, elektrikli tramvaylar anladığım kadarıyla tramvay hatlarının daha da yaygın bir hale gelmesinin de önünü açıyor değil mi hocam? Tabii tabii şimdi EFTik tramvay öncesinde işte dedik e, e, Azapkapı, Ortaköy. Eee o e, şeyde eee kuruçeşme istikametinde daha şey yapacak. Elektrikli tramvayla beraber Bebey'e kadar e, uğrayacak. Eee şey tarafında tarafından İstanbul'un da işte e, Eminönü, e, Beyazıt, Aksaray, eee 7 Kule, Topkapı bu şekilde elektrikli tramvay bir de e, tabii ki atlı tramvay olarak e, Karaköy Şişli hattı da e, şey yapılmıştı 1883 yılında hizmete girmişti elektrikli tramvaylarla beraber işte e, Taksim Tünel hattı açıldı e, sözüne ettiğim diğer hatlar da elektrikli hale dönüştürüldü e, onun da gene kendine göre bir kültürü oluşuyor tabii ki e, yani e, aslında tramvayların İstanbul'un hayatına İstanbulların hayatına girmesi e, ciddi anlamda insanların yaşantısında da farklılıklar oluşturuyor. Yani şimdi mesela tramvay Beyoğlu'na gittiği zaman e, orada insanlar e, yani netice itibariyle Beyoğlu bir eğlence merkezidir. E, dolayısıyla e, işte daha önce tünel de yapılmış. E, o, o tünelden e, Beyoğlu'na çıkmak, Beyoğlu'ndan e, tramvayla Taksim'e Şişli'ye kadar gitmek ve buradaki eğlence hayatı da işte piyangolu biletler de şey yapıyorlar, düzenliyorlar. E, çünkü zaman zaman şöyle olabiliyor. E, mesela biletçi e, e, bileti kesiyor, parasını alıyor, fakat bileti yolcuya vermiyor. E, şimdi öyle olunca e, sayımlarda genellikle e, tahsilat alt olmuş oluyor. Yani e, şirket bile, bile, şirket biletçi biraz pa paraları cebine atmış yani. gibi oluyor ha, yani. E, evet. yani. Evet. Şimdi. Bunun böyle olduğunu hissedince şunu yapıyorlar bir önlem olarak. Ee, şeylere Biletle yolculara deniyor ki biletlerinizi almayın. Onlar oradaki numaralara göre piyango çekilecek. Ee, ve e, siz oradan ikramiye kazanma ihti e, ihtimaliniz olacak deniyor. Şimdi öyle olunca da o zaman e, yolcular e, parasını verdiği zaman kesinlikle biletini de istiyor. Biletciden <gülüyor> yani. E, bu şekilde bir zararını önleme Şeyde, e, şirket bu şekilde bir, bir e, de, en azından e, daha az evet. zara girmek. Hocam bir de bu toplu taş, taşıma tarihinde çok kısa bir dönem çok değişik bir vasıta var omnibüs diye. Bu omnibusten evet. de biraz bahseder misiniz? Hatta bugün hala yaşayan dolmuşların da atası gibi sanki çünkü o zaman da ona dolmuş diyorlarmış. Nasıl bir vasıta omnibüs? Hangi ihtiyaç üstüne evet. çıkmış? E, hangi hatlarda kendini göstermiş? <gülüyor> Şimdi Omnibus aslında e, tramvayın e, ulaşamadığı veya tramvay hatlarının e, yer almadığı e, bölgelerde e, daha çok çalıştı. Aslında tramvaya imtiyaz verilirken Omnibus imtiyazı da verilmişti. Yani. E, bunlar diyelim 14-18 kişilik ve bir nevi tramvay arabası gene. E, gene atlar çekiyor e, ama e, raylı sisteme göre değil de e, lastik tekerlekli sisteme göre. Ee, Normal yani, tekerleklerin üstünde e, gidiyorlar, yolda gidiyorlar e, bunlar. E, evet. evet. Atlı otobüs yani, gibi bir şey yani. Evet. Aynen atlı otobüs, yani bir nevi bugünkü BDO otobüslerini de gene e, atası sayılabilir çünkü toplu taşımda e, gerçekleştiriyor. E, bu da e, enteresan gerçekten. E, çünkü yani bir ihtiyaç da görüyor aslında. İnsanlar omnibus'e de e, şey yaptılar, e, rabet gösterdiler. Mesela nereden işte? Bahçekepo ile Beyazıt arasında çalışıyor. Veya şeyle ile Eminönü Eyüp arasında çalışıyor. İşte Perşembe Pazarı Pangaltı arasında çalışıyor. Bilhane Üsküdarlılar bu aracı talep ettikleri için Üsküdar tarafına da omnibüslerin çalışması söz konusu oldu. Ve bir nevi toplu taşıma hizmeti o omnibüslerde görmeye başladı. Tabii buradaki en büyük handikap e, yolların düzensizliği e, yani İstanbul kaldırımları e, doğal olarak o dönemde e, çok da bakımlı değil çünkü bir de Şehir yolların bakımlından kendini sorumlu tutmuyor yani Hı -hı. omnibus arabaları sürüyor madem onlar yolların e, şeyini sağlasınlar yani e, işte düzenli olmasını sağlasınlar diye e, şirketler ise e, hayır bu belediyenin görevidir şeklinde bir çekişme. Dolayısıyla yani altın zaman zaman şu tarz şikayetlerini de görüyoruz. Bazen seke seke giden Omnibus arabaları ve arabanın içinde böyle oturduğu yerde zıplayan insanlar. insanlar. Evet. Ama gene de bir süre İstanbulların hayatına girmiştir Omnibus'larda. Evet. Peki hocam son birkaç dakikamız otomobillerden de bahsedip öyle kapatalım. Evet, Kansu da az önce girişte söyledi, 1900'lü yılların başına kadar otomobil İstanbul'da yasak. İlk otomobiller ne zaman gelmiş, nasıl gelmiş, bir iki cümleyle onlara değinirsek onların da gönlünü alalım, öyle veda edelim. Evet. İstanbul'a ilk otomobilin gelişi benim tespitlerime göre 1904. Reji şirketi böyle demonte bir şekilde Gümriğe, Galata gümrüğüne bu otomobili getirtiyor. E, fakat daha önceden bir alışkanlık olmadığı için e, bu e, otomobilin ne olduğu sorulduğunda e, işte e, şöyle tarif ediyorlar kendi kendine hareket eden bir araç bu zatül hareke Sonra, miydi neydi e, evet, şey e, zatül hareke ismi verildi <gülüyor> e, ama yani. sonrasında da şöyle bir süreç işleniyor tabii ki evet bu zatül hareke İstanbul'da işleyecek ama e, elverişli yol yok yani İstanbulluların için elverişli yol yok e, dolayısıyla bir süre e, bu ertelensin. E, o yüzden otomobil kullanmasına izin verilmedi. E, şehir dışında e, izin verilebiliyordu ancak. E, şeyden itibaren ise biraz önce e, kansur da söyledi. Yani ikinci meşgudetle beraber e, bu tarz e, yasaklar kalktığı için e, giderek böyle otomobilde İstanbul'ların hayatına girmeye başlayacaktır. Tabii başlangıçta sayı olarak azdır. 100 araba, 200 araba. E, sonra giderek bir sayıları çoğalacak. Ee, ve otomobillerde e, diğer tramvaylarda olduğu gibi e, kaza riski her zaman söz konusu olduğundan e, işte mesela şöyle bir habere e, rastlamamız şaşırtıcı olmuyor. E, hatta 1920'li 30'lu yıllarda bile işte dün 30 kilometre gibi korkunç bir süratle giden otomobil kaza yaptı e, şeklinde haberlere e, rastlayabiliyoruz. E, o yüzden e, 1913 yılında bir Nizamname konuldu. Yani otomobiller e, hal ve hareketleri nasıl olacak? İşte plakalarıdır, farlarıdır, e, ne zaman sağa dönecek, araba sollarken nasıl hareket edecek? E, i̇lk trafik bunları, kuralları. E, düzenleyen, düzenleyen bir ilk trafik kuralları evet. da e, hayata geçirildi. Hocam, e, sonrasında tabii şey. sonuna geldik. E, Sözünüzü kesmek istemem ama Açık Radyo bu konuda e, hassas davranıyor. E, çok teşekkür ediyoruz size. Eee ta e, atlı arabalardan hatta yayalıktan e, otomobile kadar getirdiniz İstanbul'un e, karayolu hikayesini e, tekrar teşekkür ediyoruz. Profesör Vahdettin Engin bize aktardı. Hayır, teşekkür ediyorum. E, haftaya yeniden buluşmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi.